Allah'ın Rijim, Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Alhamdulillahü Rabbi Lameen. Ve Salat ve Selamü Aleykümümmellem. Ve Aleyhi ve Sallamü Alem. Ya Allah, ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennam, ya Kereem, ya Qaffar, ya Rahim, ya Rahman. Moulana İmam Rabbani, Kaddes Allah Sırı dervişlere muhtaç olmadığı halde gerek mali imkanı gerekse siyasi imkanı çok iyi olmakla birlikte ehlullah'tan müstahni kalmakla birlikte yani maddi planda hiçbir efendim ee, ihtiyacı yok. Bununla birlikte bununla birlikte o efendim maddi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 Bir kelime isharet getir, bir şeyler söyle vesaire oldu bitti gibi. Ben de Muhammed Mustafa'ya ittiba ettim. Anlıyor insan. Öyle değil ama. Cenab-ı Hak Celle jelu kayıt koyuyor. Lekret kene lekim fi Rasulillahy huswetun hasanetun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sizin alabileceğiniz örnek hayat vardır diyor Cenab-ı Hak. Bize söylüyor bunu. Ama arkadan kayıt koyuyor. Lemen kene yarjullah vel yevmel ahire ve zekera'llaha kim ama kim Muhammed Mustafa sallallahu sellem'den örnek hayat alabilecek eee kabiliyette olan kim Allah'a imanı tam. Allah'a imanında defa yok, darbe yok. Vel yevmel ahire, ahirete imanı tam. Gerek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya gerekse ahirete imanda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 güzel olacak ki öyle bir tarzlar olacak ki... latyetrokyo gayraha fil kalbi insan kalbinde insan kalbinde o muhabbetten başka muhabbet bırakmıyor yani yıktı götürdü seni seni sevginin dışında sevginin dışında kalpte ne var ise adanze'ye adanze'ye bunları silip götürmüştür bir evin bir tane kiracısı olur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 Diyelim resul Ekrem Ekrem sağ ve sellem e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce işe bir takım putları yıkmakla başladı. Biz efendim putperest olmayalım diye Resul-i Ekrem sağ ve sellem 360 tane putu kırdı. Bu putları devirmekle peki işe başladı. E şimdi yani birçok samimi gözüken insanımızın sırtını İyi bir keseleyin altından ya dolar sevgisi çıkıyor, ya euro sevgisi çıkıyor, ya arsa, villa, araba sevgisi çıkıyor. Bu muhabbet, bu muhabbete ancak bit pazarında para verirler. Allah hakiki muhabbet sahibi olmaya bizleri muvaffak eylesin. E ee, bak demin namazdan bahsedildi.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 İbn Kayyim Cevziye rahimeullah Teala i̇ghasetül adlı kitabında diyor ki insan affedersiniz de eşiyle bile muhabbet e, yaşarken eşine bile sevgi gösterirken kontrolü bırakmamalı. Direksiyona iyi hakim olmalı. Neden? Çünkü bir kadına böyle işte e, ölesi aşk vesaire neticede seni Allah ve Resul'ün aşkı noktasında taklaya getirebilir diyor. Çünkü insan kalbi zaten ismik kalp dönektir insan kalbi. Bir anda Allah Celle Celaluhu'ya ve Resulüekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e olan sevgi e, hali otomatikman bakarsınız yani beş para etmeyen bir kadına kaydı gitti. Onun için insan orada bile orada bile son derece otoriter olmalı buyuruyoruz. Muhabbet ve aşk ölüm getirir ki İmam anladığı anladı, anlatmaya çalıştığı o kalitede bir aşk. Yani seni alıp başka alemlere getiriyor. Konuş deseler sana, peki o sevgiden başka bir şeyi konuşmuyorsun, konuşturmuyor sana o muhabbet. Böyle bir aşk eğer evlullah'a besleniyorsa senin bu muhabbetin tamamdır. şey sadishi Razi Kudisesi'yle onun e, Gülistan'da buyurduğu gibi, Herkesin vasfı ol zaman porsa bir dil ezbi nişan ç gayatbaz aşikan guşta kan guşta kan maşukend berniyade zi guşta kana Herkesi olasın birisi gelse bana dese ki şu Allah'tan bahset dese ki bana Muhammed Mustafa'dan bahset dese ki bana sevgiliden bahset. Bir dil ezbinişan çgayet Kalbini kaybetmiş bir insan var diyor senin karşında şu an. Kalp mal yok bitti bitti.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 Maşuklar, aşıkları öldürmüştür, şehit etmiştir. Aşık an, aşıklar, maşuklarında sevgililerinde bitmişler, bitmişler. Berneya ed, ziyûşte Ben öldüm ya.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 Marmaran Kudüs Ruh başka bir mektubunda buyurur ki Allahu Teala'dan ilk sudur eden da Allahu Teala kainatı yaratmaya bil fiil teşebbüs buyurmadan önce Allah'tan ilk sudur eden muhabbettir buyuruyor. Kainatın asıl mayası, asıl mayası muhabbetle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 lâ ra'ayn cibinahu o Züleyha'nın kardeşleri var ya Yusuf Aleyhisselam olan muhabbetlerden dolayı elmayı içeceğine ellerini kesenler var ya eğer bunlar Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in alnını görselerdi alnını görselerdi alnını görselerdi le'serne fil kat'il kulub alel eydi o bıçaklarla ellerini kesmezlerdi diyor. O bıçakları hah, kalplerine saplarlardı diyor. Hazreti Tayişevalidemizin Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti. İşte bu kadar diyebiliyorlar. O kadar. Aslında muhabbet üzerine konuşmak caiz değil. Çünkü izahı yok. İşte böyle kıyıdan köşeden işte bir şeyler söyleniyor. Allah söylüyor. Öyle bir taat öyle bir lezzet ki tarifi mümkün değil.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 İzzes tavla tazil muhabbetü bi inatillahi subhanehu ve ghalbet ala nehcin la tetruku gayreha fil kalbi. Ve zalet et an alukhara anil kalbi bittemam. Muhabbet seni öyle bir istila etti ki artık kalpte bütün alaka ve ilgiler koptu gitti. Ve zaharat Ardından da vezarat muhabbetin muhabbetin peki gerekleri de ortaya çıkarsa sevginin getirdiği eserler de ortaya çıkarsa elletihiye itaatul mahbubin sevgiliye itaat muhabbet ne tetikleyecek peki mahbuba eee itaati tetikleyecek Namrudbani Kuddise buyuruyor ki mektubunda insan peki ilme düşkünlük göstermeli bir saatlik sohbet dinlemek, vaaz dinlemek veya ilim tahsili yapma her birisi 40 günden 40 kere çilehaneye girip la ilahe illallah demekten daha üstündür diyor yani kırk kere ama her keresi de gün aa İsmail'in altında çilehane var İsmet Garibullah'ın tekkesinin altında çilehane var kırk kere her keresi de kırk günden olmak üzere çilehaneye girip la ilahe illallah demekten daha üstündür ne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 Dünyada bunun savaşı veriliyor şu an. Bir kesim diyor ki, "He hep bizi hatırlayın. He otururken, kalkarken, sağa sola bakarken bize hep peki bizimle meşgul olun. Onlarla meşgul olduğu zaman sonun uçurum. İngiltere'nin İngiltere bir müze vardır, British Museum diye. Dünyanın en büyük müzesi. Oradan buradan çaldıkları malları orada gösterir millete. Güya bunlar medeniyet varisi. Orada gördüm. Adamlar camların bile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 Efendi Hazretleri murat oluyor. Mahbub deyince de sevgili. Herkes sevgili olabilir. Ama burada murat Cenab-ı Celle Celaluhu. Saniyen Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam. Salisen peki onların izini hasret çeken, onların izini takip eden Mevla'nın dostları. Vel kıyam bi muradihin peki. Muhabbetin ki gereği, sevgili itaat, aynı zamanda onun isteğini, muradını yerine getirmektir buyuruyor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 itaatul mahbub ve kıyam bi muradi ve tahluk bi akhlaki sevginin pek bir gereği de nedir sevgilinin ahlakıyla ahlaklanmaktır buyuruyor yani senin anlayacağın tam aşık olmak, bizim efendim argo tabirle sırım sıklak aşık olmak bu aşk eğer var ise ehlullah'a bu muhabbetin tamam not alır, buna değer verirler ama ya öyle falan filan bazılarıyla karşı karşıya kaldığımız zaman dişlerini bir gösterir böyle <gülüyor> yapıyor, ondan sonra hiçbir şey yok vesaire, Al sana bir işte suni, sanal, yapmacık bir öpücük veyahut da bir sevgi gösterisi vesaire, bu neyin sevgisi ya? Bir selamına aleyküm yok, kafayı kaldırıp indirecek bile. <gülüyor> ben tüccar mıyım lan bana düşlerini gösteriyorsun. Yani yerim seni falan. Mulla Cami Rahim Allah buyuruyor ki sadece kitapla e, e, meşgul olan insanlara doğru yolu gösteren e, alimlerin diyor namazı beş vakittir diyor.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 Aşık'a sorulmaz diyor, kaç vakit namaz var? Aşık'a sorulmaz sabaha kıldın mı? Öyle kıldın mı? İkindi kıldın mı? Niye? Namaz dışında hali yok ya daman. Bunlar da var. Ve bir ahlaki, sevginin ahlakıyla ahlaklanmak gerekiyor daha. Vazifeyi <gülüyor> onu sahip olduğu peki vasıflar? O seven de mevcut olacak. Fakine izin işte o zaman yapsın fena fil mahbubi de fani olmak o zaman diyor o zaman mümkün olacak. Mahbub kimdi? Cenab-ı Celle Celaleu. Bu sevgi ve muhabbet potansiyeline sahip olmadan peki mahbubtaki e, fena hali mümkün olmayacak buyuruyor Sultan. Usulü zayeden vusulden mahrum olur. Bezdibesdami Kuddesirro eee 313 tane şeyhe hizmet etmiştir. Ve en son eee intisap ettiği zat da İmam Cafer-i Sadık Rahimallahu teala'dır Kuddesirro'dur. Mem Cafer-i Sadık bir keresinde e, ihvanına sohbet ederken Bezdibesdami dedi ki, Beyazet dedi şu dışarıda dedi e, tak tak derler. Bu efendim pencerenin kemerine eskiden tak derlerdi. Dedi ki dışarıdaki dedi takın üzerindeki kitabı getir dedi. Ve Ezzemiz buyurdu ki efendi hazretleri dedi. Ben dedi takmak bilmem ki ben dedi. Yahu de, nasıl bilmezsin sen dedi. Bu kadar yıldan beri benim ya, hizmetimde bulunuyorsun. Benle oturuyorum benimle kalkıyorsun ve daha bir taktan haberin yok. Ve Ezzemiz Aleyhisselam'ın Kudüs'ü buyurdu ki efendi hazretleri,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 Yani şimdi neyiz biz? Biz hain miyiz vesaire? Bilmem. Büyükler böyle söylüyorlar. Yani her şeyin bir kalitesi vardır, değil mi? Onların gözünde esas bundan ibarettir. Öyleyse ha, ulaşılmayacak bir hedef gibi de olsa insan çıtayı devamlı yüksek tutmalı. Şurada Abyatul Adeviyye'yi anlatmıştım kürsüde bir zaman da. E, işte Levkünte mahzunen lemma tatahayya lek Sen diyor aşık olsaydın aşıkın yüzünde kan olmaz. Aşık nefes alıp veremez diyor rahmetin adeviyye. Yani mahbubun hasreti onu yakar kavurur. Rahmet Hasbih Hoca dedi ki çıkarken buradan. Yahu dedi Bayram Hoca dedi bir Eylullah'ı sevdiğimiz için dedi yani umutlanıyorduk dedi vesaire. O da gitti yahu dedi vesaire falan dedi. Bu kadar yemek ye bu kadar efendim işte nefes al var vesaire. O da düsele gitti diyor Allah rahmet eylesin. Amin. Muhyiddin İbn Arabi Kudüs Sohbetinde bir delikanlı vardı.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 Ama adam cayır cayır yanıyor. Ahmet Yesevi Kudüs'e Sirru'u Böyle adam yetiştiriyordu. Şahin Nakşibah Kudüs'e Sirru'u Emir Külal Hazretleri onun şeyhidir. Bir gece diyor onun diyor muhabbet ve cezbesi yüreğime düşüyor. Diyor. Baktım diyor alev alev yanıyorum. Ceyir cayır yanıyorum. Suyu çekilmiş kuru asma dalları gibi tutuşuyorum ben diyor. Hemen diye bir koyun postu buldum diyor. Mevsim kış. Kafaya da Emir Külal Hazretleri'nin aşkı vurunca Kosta aldım sırtıma diyor, ayakkabı giymeyi unuttum diyor. Baş açık, yalan ayak gidiyorum diyor. Emir Külal Hazreti'nin olduğu ülkeye doğru, memlekete doğru. Ayaklarım meğer patlamış, çatlamış, soğuktan yani buz kesti. Sivri taşlara basmışım, kesilmiş ayaklarımın altı vesaire, kan revan içerisinde. Gittim, baktım ki Emir Külal Hazretleri e, çadırında sohbet ediyor. Sabah namazından yarım saat önce. İçeri girecektim dedim girmeyin ne olur ne olmaz hemen kapının dibindeki delikanlı dedim ki Efendim Hazretlerine söyleyin de Bahattin geldi deyin. Emir Kulla illetler Emir Kula Hazretleri buyurdu ki Efendim dediler Efendim Hazretleri Bahattin geldi Bahattin mi geldi beklesin dışarı dedi dediler ki Şan akşam Kudüs'e sürü bekle beklediler Şan akşam dedi ki ya ben daha nereden geldim ya kar kıyamet soğuk bilmem ne vesaire beni dışarı atıyor içeri almıyor vesaire. Kızdım, kızacağım gibi olduğum dese Kendine gel. Kendine gel. Baktım olacak gibi değil. Çadırın e, kapısının e, eşiğine yattım diyor. O çektim çektimiş diyor. ediyor. Bekliyorum. Öyle duruyorum orada diyor dışarıda. Sonra ezan okundu. Emir Küyal dışarı çıkarken ayağı bana çattı diyor. Bana dokun diyor. Kim o? dedi. dedim Bahattin. Kalk oğlum ayağı dedi.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 Yahu Sultan Seliman Cennet Mekan der ki aşkta padişah ol diyor. Aşık olmayan insan adam değildir diyor. Öyle laflar var ki yani bomba gücünde Allahü Teala etkilenmeye bizleri muvaffak eylesin. Sultan Fatih Cennet Mekan derdi ki İstanbul'u fethettikten sonra sanman İstanbul'u fethettiğime sevünürem seviniyorum yani sanman.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 Sultan dedi ki muhabbetin gerekleri eğer yapılırsa yahsul fena fil mahbubi o zaman sevgili de fani olmak mümkün olacak ki şebikul fena fi şeyh bu var ya bu var ya mahbubta efendim fani olmak sevgili de fani olmak şeyhte şeyhte şeyh fani olmanın benzeridir bu الذي tarikatında birinci basamak aha budur ne o? şeyhte fani olmak yani işte onun efsafı onun kemalatı onun hali vesaire seni tamamen istilay edecek hatta ve hatta hatası bile hatası bile Mevlana Celaleddin Rumi kudise sirlo Arapçada bir kelime var kuflun önce kaf sonra fe sonra lam kuf Lün, bu asma kilit demektir. <gülüyor> Kuflü, kuflün, asma kilit demektir. fakat Mevlana Cehennem ruhü kudde sürüp derdi. Kılıfi önce kaf, sonra lam, sonra fe. Kılıfi. Bugün neyse işte usulne uygun iki gazetler dediler ki efendim gazetleri ya sen işte e, kuflün diyeceğine e, kılıfu diyorsun. Dolayısıyla bazı insanlar diyorlar ki ya bu ne ne hocası diyorlar ya ne evliyesi ya.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 O diyor derken diyor kılfi derdi diyor. Kılfi derdi diyor. Ben de onun dediği gibi aynen tekrarlıyorum. Bana <gülüyor> muhabbet ve cezbe gelsin diye. Mevla'nın dostluğunun hatasını tekrarlıyor. Hatasını tekrarlıyor. Hatasını <gülüyor> tekrarlıyor. Sen hangi gözle bakıyorsun? Taklidin bir de bu boyutu vardır tamam mı?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 Ha, diyeceksin ki bu zatlar, böyle insanlar. sıfırda dibe vurmuşum ben. Peki kalkıyorum şu dur budur bilmem ne. Aksaray'da, Aşağıda Aksaray'da bir arkadaş bir arkadaşına diyor ki, "Gel diyor gidelim İsmaila'ya diyor. Şu Mahmut Efendi'yi ziyaret edelim." diyor. Öbürü de diyor ki, "Ya, ne gerek var? Boşver ya." "Sen de" diyor. "Onu abartıyorsun vesaire işte." Hocanın sıradan bir hoca dedi.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 öyle fani oldun ki o sevginin peki deryasından çıkıp da adını diyemiyorsun Kemal. Veya işte Ahmet, Hasan, Hüseyin diyemiyorsun sen. Memrabbani diyor ki bu çıtayı yakaladığınız zaman Maksiben diye tarikatında birinci adımı attın demektir diyor. Biz zaviyiz biz. Gırtlağına bıçak saplıyorlar peki. Aha. Gırtlak gitti gidiyor. Sana diyorlar ki adın ne? Allah sevgisi, sevgisi, peygamber sevgisi, ondan sonra ne diyeyim sana işte şevk sevgisi seni öyle bir hale koyuyor ki o halden çıkıp da, çıkıp da adım Ahmet diyemiyorsun dostum. Ejdaz zamanında Yaman Dede diye bir adam vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu Hristiyan'dı bu. Sonra efendim diyor ki bir gece kalmedi bir darlık düştü diyor. Neticede diyor, ee, sabaha doğru çıktım evden diyor bağlar başında otururdu baktım ezanı Muhammed'i okunuyor diyor daldım bir camiye diyor hoca efendi namaz kılıyor ben de dışarıda böyle bekliyorum kapının ağzında namazı bitirdi levenzelliğe okudu içime diyor is İslam'a girme ve Müslüman olma aşkı düşü diyor fakat düşünüyorum ben İslam'a girersem ne olacak durum karım beni ifşa edecek kızım bana tabanca çekecek vesaire 40 sene İslam'ı gizledin diyor. Neticede artık nereden inceyse oradan kopsun der gibi Müslüman olduğumu e, ifşa ettim diyor. Tabi o zaman at kaçtı torba düştü misal ortalık diyor belbeleye gitti diyor. Ben direndim. Bu Yüksek İslam 1960'lar 65'lere kadar e, Mevlana'nın kitabı Meslemi üzerine ders verdi bu zat. Bütün ömrünü...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 Ne dediysem kabul etterim edem. Hocam nedir bu hal ki? De ki o dedi... o o o o o o o o o o o o o o o Belağal ulâ bikemâlihi keşefe'd ducâ bi cemâlihi asna't cemî' hisâlihi sallu ve sallallahu aleyhi ve sellem bütün mükemmelleriyle birlikte bütün güzel hasletleriyle birlikte yükseklere uçtu gitti. Keşfetu bi cemalihi. Cemaliyle bütün karanlıkları aydınlığa çevirdi. Sunut. Cemiu Onun bütün hasletleri, bütün ahlakları güzel mi? Güzeldir. Öyleyse Şeyh Sadî baba diyor ki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 Çabuk dedi haberi gönderin, orduyu humayun hazırlansın, zigetvar'a gidiyoruz dedi. Avusturya tarafında bir kale. Mandalar üç ay önceden topları çekmeye başladılar. Mevsim, kış, çamur, batak. Üç aydan mandalar topları çektişe. şeye, zigetvar'ın önüne. Kaleyi çok kuvvetli takip etmiş Hristiyanlar. İç iki tane daire. Kanuni Sultan Süleyman da sedyede gidiyor cepheye. Sedyede gidiyor, cepheye gidiyor.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 Sedyede, sedyede ziyat vara götüren peki. Duygu ne? Muhabbet. Nereye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. 26 milyon 400 bin kilometre kareyi o muhabbet peki etti İnsanlar görünüyor ama aşk o işi yaptı. allah Teala her birimizi İslam'ın saçlarına teleylesin inşallah. Amin.